One يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لل. Fakirullah Kaçar Hocamız İnfitar Suresinin 6-19. Ayetlerini okudular. Okunan ayeti kerimelerde Yüce Allah şöyle buyuruyor.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 Kur'an Mahasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çefenleririz.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 if love... çımut diyor ki: "Ma bine yedeyi, min tadluhu dinnan nas wa anzalal كفروا بآيات الله الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء. Famal ladinin fi kalobihim zeyru, fytbiyoun ma الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله erransihun fil ilmi yaquluna kew illal ul albab wa ta'ala tuzilqubana ba'da iz hadaytana Rabbana لا تزير قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لجنك رحمة.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 وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى Nelleyli fatahed biihi na bukan qamam ma'nuda wa urrob bi'and khainid waya'allimi waya'allimillat katsuran nasira waqul ja laka nazım Er rahman tulilmu ve Bismillahirrahmanirrahim. inna kun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 zaintuni wan dursini na wa hadhal baladil sana fi أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. روندناه هو انس فلنسا <tallahu> bi <ahkemin> Allah <ekber> <todakallahu alazim> İdris Asaroğlu Tin Suresini okudular. Tin Suresinin meali şöyle.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 her Pazartesi Türkiye Saati ile 19'da Radyonuz Burç Efendi.